Meo Voto Mithat Sancar hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar Günaydın Mithat Günaydın, Günaydın. Günaydın. Evet, yani hakikaten absürt tiyatrosunu hiç aratmayacak nitelikte sahnelerin gerçekleştiği bir Durumla karşı karşıyız galiba. Hem evet. dünyada da öyle ama yani özellikle Türkiye'deki bu meclisin açılışı da pek kolay kolay önceden tahayyül edilebilecek gibi bir şey değildi birkaç gün öncesinden hmm. bile. Biraz bunu konuşalım herhalde, değil mi? Olur tabi. bazen şey diyorum acaba gelmekte olanı, dipten gelmekte olanın bizler de herkes gibi görmeyi beceremedik mi? Yani seçim süreci. Başladığında özellikle adaylıklarla ilgili, bağımsız adaylarla ilgili YSK kararı çıktığında başka şeyler de olabilir gibi bir kötümserlik vardı ama <gülüyor> YSK kararını geri aldıktan sonra herhalde herkes artık bu saatten sonra önemli bir aksilik olmaz diye düşündü. Ama Türkiye'de şunu söyleyebilirim hemen. çok büyük bir dönüşüm süreci yaşanıyor. Çok ciddi bir sarsıntı ve alt üst oluş var. Ve e, bu böyle bir süreçte e, her şeyin e, birdenbire çok fazla normal işlemesini hele seçimler gibi çok çok kritik bir e, aşamanın sarsıntısız geçirmesini beklemek biraz e, fazla abartılı bir imserdik olur. Evet. O nedenle bu sahneler Şimdi gördüğümüz daha falan tamam olabilir demiş olmayalım bu kadar hani tamam daha biraz daha geliş bakalım ama Türkiye'nin çok ciddi bir sarsıntı çok ciddi bir dönüşüm süreci yaşadığı ve bu süreçte hiç beklenmeyen, hiç aklımıza gelmeyen şeylerin de ortaya çıkabileceği akılda tutulmalı tabii. Evet yani gerçeğin algılanışıyla ilgili de problemler var. En azından bizim baktığımız, yani kendim için konuşayım sadece, kendi baktığım yerden benim görebildiklerimle mesela işte mecliste açılış yapan, konuşma yapan Oktay Ekşi'nin baktığı yer arasında farklar var. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bakıyor onu da anlayan bilmiş değilim mesela. meseleleri biraz yani yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı e, biraz ilginç şöyle biraz daha e, ayrıntılara girerek ve biraz daha e, nasıl söyleyeyim e, hani bu siyaseten doğruculuğu da bir kenara bırakarak e, değil mi yani, evet evet e, bir değerlendirme yapmak gerekir bir defa açık söyleyelim Cumhuriyet Halk Partisi eğer iki tane milletvekili içeride olmasaydı bu kadar tantanayı parlamenter özgürlük için koparmazdı. Yani bunda benim fazla bir tereddütüm yok. İtiraz ederdi. Daha doğrusu belki hani şu yeni CHP konseptine uygun şekilde ve içindeki bazı demokrat arkadaşların da e, itelemesiyle VDP'liler için işte bir ses çıkarabilirdi yani bir itiraz. Falan bir şeyler söyleyebilirdi Ama Böyle e, boykot yemin etmeme Gibi bir tavır e, Söz konusu olmazdı İkincisi e, Bu önemli bence e, Mustafa Balbay ve e, Mehmet Havera'nın CHP'de Olması sıradan bir Mesele değil sıradan bir iş değil e, Sanırım Ergenekon e, Çevresinin Buna ne dersek diyelim ama bu ikisi Ergenekon davasından yargılandıkları için Türkiye'de işte derin devletin bu kısmı mu desek her ne dersek diyelim. Ee, bu, bu kısım, bu kol e, CHP içinde sürekli e, canlı kalacak görünüyor. Bu canlı kalma meselesi de e, hiç e, beklenmedik zamanlarda e, bu iki isim üzerinden bir heyecanı, ilgiyi yani Ergenekon davasına olan ilgiyi e, anti-AKP'lilik de birleştirerek e, canlı, hani canlı tutma gibi bir iş görecekleri şimdiden anlaşılıyor. Yani bu olay onu gösteriyor. E, özellikle Ergenekon'un CHP içinden CHP üzerinden bir siyasi gündeme siyasi gelişmelere etki etme isteğinde olduğu, hedefinde olduğu da bir sır değil. Şimdi bunu başlı başına bir olumsuzluk sayamayız. Eğer gerçekten Ergenekon dediğimiz yapı darbelerden, işte kargaşadan şundan bundan medet ummaktan vazgeçip siyaset meşru yollarla kendi fikirlerini, hedeflerini, değerlerini gerçekleştirmeye yönelmişse bunda bir kötülük yok. Evet. Ama tam da öyle olduğunu söylemek biraz zor görünüyor. Yani bütün kirli yolları birdenbire terk ettiklerini söylemeye henüz e, o kadar yaklaşmış değiliz. Bana göre biraz abartılı olur. Şimdi Bu işin bir yanı. İşin diğer yanı da şu tabii. CHP derindeki sebep ne olursa olsun bugün itirazlarını e, sadece iki milletvekilinin kendisinin iki milletvekilinin serbest bırakılması üzerinden dile getirmiyor. E, i̇şte sekiz tane parlamenterlerin mecliste bulunması gerektiğini söylüyor. Bunların altı tanesi bildiğimiz gibi Hatip Dic'de dahil olmak üzere bağımsızlar. Yani Hatip Dic'deyi de dışarıda bırakmıyor. Sürekli sekiz bilek çekili deniyor. Hatip Dic'de için ne gibi bir çözüm önerdikleri de belli değil. Onun için bir çözüm önerip önermedikleri de çok açık değil. şey içinde yani bunlar için de, yani de yani genç sana iki vekilin için de söyledikleri de belli değil. Çünkü yani yargıya bir müdahale edilmesini mi istiyorlar? Ne nasıl çözülmesini istiyorlar? O şunu söyleyeceğim. o da belli değil ama mesela bazı sözcülerin açıklamalarında daha doğrusu bazı CHP'lerin yönetici konumundaki CHP'lerin açıklamalarında asıl amacın sadece tutukluların serbest bırakılmasını sağlamak değil bundan sonra da hem şimdi hem bundan sonra da milletvekillerinin söz ve kürsü hürriyetini güvence altına alacak düzenlemeler yapmak olduğunu yaptırmak olduğunu duyuyoruz Onunla bu temsilcilerin ağzından <Gülüyor> şimdi bu iyi bir hedef hep onu söyledim ben de televizyonlarda Arkasında duranın niyeti ne olursa olsun bu hedefi gerçekleştirmeye yarayacak bir anayasal ya da yasal düzenleme ki yasal düzenleme bana göre şimdilik yeterlidir. Demokrasinin gelişmesi ve parlamenter sistemin işlemesi açısından yani özgürlükler temelinde işlemesi açısından faydalı bir faydalı bir şey olacaktır. Ancak CHP'nin açıklattığı bir konu var Yani içini doldurmadığı Şimdiye kadar henüz doldurmadı. Bugün doldurup doldurmayacağını göreceğimiz bir konu var O da Ne istiyorlar gerçekten Hani hükümetten bir işaret Yargıya yönelik bir işaret. istiyorlarsa Bundan daha saçma Ve bundan daha Tehlikeli bir şey olamaz Evet yani kuvvetler ayrımı ve her şeyi çöpe atmak anlamına e, geliyor. Zaten için. başından beri CHP işte hükümet yargıya müdahale etti, hakim oldu falan demiyor mu? Evet. Ele geçirdi demiyor mu? E, i̇yice ele geçirsin demiş olacak. Ergiyi ele geçirmiş ise bu ne peki? Evet. Gerçekten yani bu, bu tahaf bir şey var burada. Burada e, hani bunu, bunu anlamamak için gerçekten çok fazla gözünü karartmış olmak lazım ve çok cahil olmak lazım. E şimdi CHP içinde hukukçular var, çok değerli hukukçular da var. Ama e, yine takdir ederiz ki parti organlarında e, sayılar biraz fazla ve e, hay, makul hukukçular bütün bunları anlatmaya çalışsalar da politikanın e, kalın duvarına e, pekala dostlayabilirler. Bu olayda da böyle bir şey olmuş olabilir. Evet. Şimdi, bu... şimdi eğer önerdikleri... Ha, pardon. Kesmeyin. Estağfurullah. Yani buradan nasıl bir e, kanal açılacak? Nereye doğru gideceğini tahmin ediyorsun diye soracağım. Onu söyleyeyim. Yani eğer CHP e, bazı yine yöneticilerinin e, hani dile getirdiği gibi... E, Genel ve e, ileriye dönük herkesi kapsayan bir e, çözüm önerisi e, ortaya koyarsa yaptığı bu e, eylemin ya da bu tavrın ortaya koyduğu bu tavrın e, çok değerli olduğunu söyleyeceğim o zaman. Mesela e, deseler ki ceza muhakemeleri kanununun yüzüncü maddesine fıkladan gelmek sonra gelmek üzere bir fıkra eklensin orada e, suç ağır cezayı gerektiren suç üstü halleri hariç yasama görevini yerine getirenler e, hakkında tutuklama kararı verilemez. Tamam. Evet Vatan gazetesi bunu önereceğini söylüyor e, bu gündemlerinde benim de bilgim var evet. yani bu gündemdeki ihtimallerden biri görünür, öyle görünüyor ki en ciddi ihtimal. Yani CHP'nin masaya koyacağı e, e, önerinin bu olma ihtimali yüksek. Ama kesin değildir. değil. İyi, evet. Çünkü e, yine aynı şekilde Cumhuriyet gazetesinde de e, böyle bir yasa değişikliği önerisi vermeyeceği yolunda bir haberde evet, var bugün. Evet, bu işte tam bu tartışma. benim CHP'nin tavrı konusunda girişte söylediğim, dile getirdiğim kaygıları yeniden e, canlandırıyor. Hoş, hani bu öneriyi gündeme getirse, daha doğrusu bu öneriyle AKP'ye gitse bile bu kaygıların tamamı silinmiş olmayacak. Ama en azından genel, objektif bir değerlendirme yapma imkanımız olacak ve Onu yaptığımızda diyeceğiz ki bu tavır bu öneri yani hem yemin etmeme hem de bunun yöneldiği hedef Türkiye için demokrasi açısı demokrasi alanında bir gelişmeyi sağlamıştır diyeceğiz. Ben diyeceğim en azından <gülüyor> ve e, arkasındaki niyet ne olursa olsun e, iyidir e, alkışlanması gerekir diyeceğim. Ama e, bu öneriyle de gelmez derse e, ne isteyeceklerini anlıyorum. Bunun dışında herhangi başka bir e, önerinin yani yasalarda buna benzer bir değişiklik dışındaki herhangi bir önerinin e, ne olabileceğini aklıma da getiremiyorum doğrusu. Yani pek düşünemiyorum ben. Peki bu arada bir araya girip bir şey tabii, sorabilir miyim? Yani tabii. burada bir e, makable şumul e, gibi konu geriye yürümezlik açısından bir sorun e, yaratır mı? Hayır. Hayır, hayır. Hayır. Şimdi bakın. Ee, tabii e, hani, e, bazen şunu düşünüyorum. O kadar çok fazla hukuk sorunu tartışıyor. Evet. Ki. Ya, inanılmaz bir şey. Ee, ve e, kavramlar, kurumlar şimdi senin için ederim abi ama Çok fazla iç, iç içe girmeye ve karışmaya başladı ortalık. <gülüyor> Mesela dün bana bir televizyon kanalında bağlanmıştım soruyorlar. E peki şimdi biraz önce zikrettiğimiz gibi bir yasal düzenleme yapılırsa bu yargıya müdahale olmaz mı? Şimdi ya hani bunu biri ortaya atmıştır ve insanlara da makul geliyor. Çünkü yargıya müdahale etmek Ee, olmamalı. Yargı bağımsızlığına akıllıdır deniyor ya. Evet, Ben onu kastetmedim. Hayır, seni, seni hı tenzih hı ederim hı evet. zaten bun, bundan değil. Yani bu, burası tamamen senin dışında. Diğerinden de tenzih edeceğim ama <gülüyor> <gülüyor> senin sorundan da. Ama şuna bir cevap vereyim. <gülüyor> Sonra diğerine gireyim. Şimdi e, bir defa ha, yasama organı dediğimiz şey eee parlamenter demokraside merkezi organ. tabi yönetimi kalbi... yetkisi var. Kanunlar ve anayasa dahil mevzuatın hepsini yeniden yapabilir bir, belli birkaç kaç ince çerçevesinde. Bunun dışında onu bağlayan bir şey yok. Yargı dediğimiz aygıt da yasamanın çıkardığı kanunları uygulamakla görevli olan organ. Yükümlü evet. Bu yani dolayısıyla bugün yasama kanun değiştirirse yargı, "Aa bana müdahale ettin." Falan mı diyecek böyle bir şeyi? Nasıl bu kadar ciddi tartışabiliyor memleket? Bunu evet. bir kaydedeyim ama senin sorun daha ciddi bir kaygıdan besleniyor. Özellikle ceza muhakemesinde sanık lehine olan hükümler geçmişe yürür. Evet. İkincisi ceza hukukunda zaten çok temel ilkelerden biridir. Sanık lehine olan değişiklikler anında etkili olur. Tanık aleyhine olanlar geriye yürümez. Hiçbir şekilde geriye yürümez diyebiliriz. Neredeyse mutlaktır bu kural ceza hukukunda. Ceza evet. hukukunda. Ceza muhakemesinde dediğim gibi zaten geçmişe yürümesi gerekmiyor. Bunu çıkardığın anda şöyle formüle edebilirsin. Ee, haklarında tutuklama kararı bulunanlar derhal salıvesi. Bitti. Evet. Yani hani bu o kadar zor bir şey değil. Zaten şu ana uygulanmış oluyor. Evet. Yani şu an tutuklular ve şu an e, çıkıyor kanun ve şu an uygulanıyor. Şimdi tabii işin diğer cephesi var. Onu atlamayalım. Zamanımız azaldı. İşte, bağımsızlar ve onları destekleyen BDP cephesi evet. var. Evet. Sorunun bana göre can alıcı yanı orası. Evet, aynen öyle tabii. Yani CHP bir şekilde tırnak içinde hallolur CHP'nin itirazı, sıkıntısı. Ama oradan da çok fazla emin olmamak lazım. Yani Ekim'e kadar boykotu sürdürme kararları var bir anlaşma olmazsa. Ama ben e, hükümetin bir anlaşmaya yanaşacağını, bir mutabakata yanaşacağını tahmin ediyorum çünkü. Turizm bu kadar derinleşmesini seyredecek, e, seyredecek lüksse lüksü göze alacakları düşünüyorum. Yani Hı. başbakanında e, işte park e, parti yerim şu Şimdi amcac, e, BDP'nin BDP boykotu geçelim. ve tavrı öyle sadece tutukluların serbest bırakılmasıyla yumuşayacak gibi değil. Onlara dikiş şartı vardı. Bir de Hatip Dicle'nin durumunun düzeltilmesiydi. Şimdi daha doğrusu Hatip dijlerin mağduriyetinin giderilmesi yani milletvekilliğinin iade edilmesi. Kabul edelim ki bunu sağlamak tutukluların serbest bırakılmasını sağlamaktan çok daha zor bir mesele. Hukuken de zor bir mesele. Yani anayasa değişikliği gerektiriyor. Anayasa değişikliğinin de incelikle yapılması gerekiyor ve e, hani bazı tartışmaları da geze almak gerekiyor. Ben şu an bir e, tek ihtimal gördüğümü söyleyebilirim, e, ciddi çözüm e, sunacak bir ihtimal Anayasa Mahkemesinin katılımcılar, e, avukatların yaptığı başvuruyu kabul etmiş. Ve onlar, onların isteği doğrultusunda karar vermiş. Peki bu da e, Hatip Dicle'nin yerine mazbatasını alan vekilin, vekilini evet, düşürmüş evet, mü oluyor? Evet. evet. Ta talep bu yönde zaten. Hı hı. Ta avukatların talebi bunu da içeriyor. Zaten mecburen öyle olacak. Hı hı. Çünkü ben Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir karar vermeyeceğini söyleyemem. Yani benim intibam Anayasa Mahkemesi Böyle bir karar verebilir. Bu karar aslında bir sürü çevreyi rahatlatır. Yani hükümeti de rahatlatır AKP'yi. Bu sorunun çözülmesini isteyip sorumluluk almak istemeyenleri, her kimse onlar rahatlatır. Esasen ben Haşim Kılıç'ın bundan birkaç gün önce... Ee, hani Daha biz sözümüzü söylemedik evet. şeklindeki çıkışını da hiç tesadüfü ve durup dururken yapılmış bir açıklama gibi görmedim. Yani benim de aklımda Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması yolu ciddi olarak yoktu, geçmiyordu. Hani Bir ihtimal olarak şöyle yoklamış olabilir zihnimi ama onu bizler de düşünmedik ki Hani bizler derken bu alana yakınız işte çeşitli ihtimalleri dikkate alarak düşünüyoruz, değerlendiriyoruz falan filan. Ama ben de o kadar ciddi düşünmemiştim. Sadece dediğim gibi gelip geçmişti. Haşim Kılıç'ın bu açıklamasıyla birden bir bir sallandım yani. Hani, Allah Allah bize gelin demek mi istiyor? Bize evet. başvurul mu demek istiyor? Ee, dedim. Kendi kendime nitekim Ee, evet avukatlar da kamuoyunda da avukatlar da, da kamuoyunda da böyle bir e, mesaj etkisi uyandırdı. Şimdi ben buradan e, hani meseleyi ciddiyetle inceleyeceği sonucunu çıkarabilirim en azından. Anayasa Mahkemesi'nden nasıl bir e, karar çıkabilir bunu çözmek için? E, Hatip Dijler'in milletvekilliğinin şöyle. YSK'nın yetkisiz olduğu bu kararda yani kendisine ait olmayan bir yetkiyi kullanarak evet. Hatip Diciler'in milletvekilini düşürdüğü bu kararın parlamentoda olduğu Hatip Diciler'in milletvekilliğinin devam ettiği onun yerine mazbat alan Oya onatın milletvekilinin geçersiz olduğu şeklinde bir karar çıkabilir. Yani sadece YSK'nın yetkisiz olduğunu Bu olayda yetki gaspıyla hareket ederek karar verdiğini belirtirse, tespit ederse bile zaten bu diğer sonuçlar kendiliğinden ortaya çıkmalı diyeceğim ama o zaman da ciddi tartışmalar yapacağız, göreceğiz bunu. Evet. İşte bir şey daha söyleyeyim tabii. O zaman da YSK ile Anayasa Mahkemesi arasında bir e, kriz yaşanması ihtimalini dikkate alalım. Ee, süremiz azaldı ama hızla şunu söyleyeyim. BDP'nin eğer bu sorun çözülmesse e, boykot kararı ve onun devamında alacağı kararlar ve yapacağı şeyler hükümeti de yeni dönemi de parlamentoyu da çok ciddi, Türkiye'yi de çok ciddi sıkıntıya sokacaktır. Ee, şunu yanlış anlaşılmasın BDP bunda haksızdır demiyorum ben hiçbir zaman. Ama Başbakan AKP yönetimi galiba Ee, bu e, sorunun yaratacağı krizin boyutlarının yeterince farkında değil. Ee, eğer e, burada böyle bir aymazlıkla hareket edilirse BDP'nin alacağı kararların, yapacağı eylemlerin hani, e, yaratacağı etki CHP'ninkilerle kıyaslanamaz. Zannederim AKP'de Ee, bunun farkında en azından CHP'nin şimdiki tutumunu çok fazla e, tehlikeli, endişe verici bulmuyor. Daha da radikalleşmesi ihtimalini de fazla hesaba katmıyor ki ben de CHP'nin daha fazla ileri gideceğini örneğin bunlar sağlığı verilmezse de milletvekilleri, kendi milletvekilleri boykotu sürdürecekleri gibi bir durumu doğrusu pek düşünemiyorum eğer böyle yaparlarsa CHP'nin bu işin içinden nasıl çıkacağını da kestiremiyorum. Evet çünkü bugün gene Cumhuriyet'te de şey var yani bunun zorlu bir mücadele olduğunu biliyorum demiş Kılıçdaroğlu evet, bizimle evet. olmak istemeyenler hemen buradan ayrılsın gibi de. Evet grup toplantısında bunu söylemiş ben orada tabii işlerin hakikaten çok fazla karmaşıklaştığını düşünüyorum. Yani CHP'nin böyle bir tartışmanın içinde böyle bir şekilde var olması e, CHP e, geleneğini, örgütünü ve e, bizatihi CHP'nin sistem içindeki işlevini ciddi olarak tartışma konusu evet, haline getirecek. Çok ciddi boyutları çatlaklar olabilir. Bir de E arada süre birazcık bir iki dakika daha çalmak lazım sürede KCK'lı diğer millet vekillerinin durumu ne olacak bir de onu da konuşmalıyız. E, yani şimdi sadece e, tutuklu milletvekilleriyle ilgili bir düzenleme yapılırsa sadece CHP'lileri falan kapsamayacak onlara etkilemeyecek şüphesiz. Sadece onlara yönelik bir düzenleme mümkün değil ama benim sorulmasını İstediğim soru şudur. Eğer bir şekilde talimat etkileme her ne olursa olsun bir şey giderse yargıya veya e, hani bu tutuklu CHP'li iki milletvekili hakkında mahkeme e, kendiliğinden tahliye kararı verirse CHP ve KCK'lilerle ilgili tutukluluk devam ederse CHP ne yapacak? Çünkü sürekli 8 milletvekili diyorlar. kendi milletvekilleri serbest bırakılırsa aynı zamanda Keceke'liler yani bu şey, Keceke davasına yargılanan bağımsızlar evet. tutuklu olmaya devam ederse onlar için tahliye kararı verilmezse CHP ne yapacak? E, şu soru da tabii önemli. E, eğer Balbay ve Haberaz tahliye edilirse ve CHP ondan sonra daha hızlı bağımsız 6 bin iş çekirde tahliye edilene kadar meclise gelmiyoruz derse muhtemelen tabanında bir sürü yerde BDP'nin savunuculuğunu yapıyor diye ciddi ciddi sıkıntı yaşayacak. Hükümetin evet. de AKP'nin de kendisini buradan sıkıştıracağını beklemek abartılı olmaz. Bir şey de ilginç olur yani. diye. Ha haber alın mesela boykota katılması kaynak kaldılar evet, evet, bir şey BDP'de yapmadı. De, bunu, Eğlenceli olurdu yani. E Hayır şimdi bunun yaratacağı önemli şeyler var. Bayağı bir karmaşa var. Ama demek istediğim şu. CHP içinden çıkmakta çok zorlanacağı bir yola giriyor. Ee, bunun umarım e, e, faydası etkisi demokratikleşmeye katkı olur ama hesaplar çok karışık. Ee, öyle saf bu... E, Hani ideal e, amaçlarla hareket edilmediğini hemen herkes biliyor. CHP'nin hesaplarının başka olduğu, ba başka hesaplarının da olduğu CHP içindeki bazı kesimlerin en azından olduğunu da biliyoruz. Şimdi böyle olunca CHP e, bu işi sonuna kadar nasıl bitirecek? çeşitli durumlar ortaya çıktığında bunlardan nasıl kurtulacak doğrusu merakla bekliyorum ben de. Evet, çok yani hakikaten e, herhangi yorum yapmanın bile e, neredeyse imkansız denecek kadar güç olduğu bir evet. yumağa dönüşmüş vaziyette. Evet, evet, evet. Hayırlısı bakalım. Hayırlısı <gülüyor> değil mi? Evet. Peki, çok tamam, teşekkür ederim. Tamam, da inşallah parçasını Bu <gülüyor> <gülüyor>